Global Population Speak Out Projesi Dev göktaşı çarpmaları ya da benzer felaketler dışında dünya günümüzde var olan insan kaynaklı bu yıkıcı güç gibi bir güçle daha önce hiç karşı karşıya kalmamıştı. Aşırı nüfus artışının ve bu yüzyıl içinde dünyadaki türlerin yarısının yok olmasına sebep olabilecek savurgan tüketim anlayışımızın yarattığı bir darboğazdayız. E.O. Wilson Aşırılıklar gezegeni, aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fotoğraf. Global Population Speak Out Projesi